Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su Hakkı'nda bu hafta geçtiğimiz günlerde, Haziran'ın başında, Mayıs'ın sonlarına doğru, Bursa'da ortaya çıkan bir su skandalıyla başlayacağız. Nilüfer ve Doğanca Su Koruma Havzası'nda kalan köylerde, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Burski'nin gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları var. Buradaki foseptik çukurlarının patlatılarak derelere akatıldığı ve Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan barajlara verildiği ortaya çıkmış. Foseptik sularının barajlara nasıl karıştığı çekilen görüntülerle de zaten e, yani herkese paylaşılmıştı. Medyada görmüştük. Şimdi Bursa'da sadece bu mesele yok su alanında çok çeşitli sorunlarla uğraşıyor. Bursa ambalajda sular, HES'ler çünkü su varlıkları açısından çok zengin bir şehir. Bütün bu meseleleri konuşmak üzere bugün konuğumuz Bursa Doğa Çevre Koruma Derneği'nden Caner Gökbayrak olacak. Hoş geldiniz Caner Bey. Merhabalar. Evet e, Caner Bey şimdi Bursa'da çok tuhaf şeyler oluyor dedik. E, evet. Neler oluyor biraz bize anlatır mısınız? Öncelikle bu hani foseptik çukurlarının patlatılması meselesini biraz e, şey Doğru. yapalım. Daha sonra diğer konulardan da bahsedebiliriz. Tabii tabii. Ee, öncelikle böyle bir konuyu paylaştığınız için e, ve izleyicilerimize aktardığınız için teşekkür ederim. Şimdi Bursa aslında su kaynakları bakımından sizinle dediğiniz gibi e, çok e, varlıklı bir kent. Bu nedenle Bursa'da da çeşitli birçok sorunları var. Çok çeşitli sorunları var ve biz Doğa olarak, Doğaya Çevreği Koruma Derneği olarak bu sorunların hepsini ayrı ayrı mücadele yöntemleriyle baş, geliştirmeye çalışıyoruz. Ve mücadele, hemen hemen hepsinin de mücadelelerimizi başarılı yürütüyoruz. Hı hı. Ama su konusu gerçekten çok önemli. Bizim derneğimizin kurduğumuz günden beri üzerinde durduğumuz ve çok değer verdiğimiz bir konu. Şimdi e, bu konu özellikle e, şu bakımdan önemli. Bursa biliyorsunuz e, hani suyun varlığın olduğu bir kent olduğu için e, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de sürekli bir reklamı var. A, billboardlarda da arası verir. E, Bursa'da Hı -hı. su çeşmeden içilir diye. Evet. E, bu, bu billboardlarda da aslında e, biz de yani bir yandan e, kendi e, işte birebir e, ilişkilerimizle bu suyun da sürekli kontrol edildiğini ve aslında sağlıklı olduğunda biliyoruz ve bu yüzden de biz aslında amplerciksuylara karşı da aynı zamanda mücadele ettiğimiz için yani suyun bir yaşam hakkı olduğunu ve suyun bütün canlılar için aslında ücretsiz ve bir metalaşmadan sağlanması verilmesi gereken bir değer olduğunu yani bir varlık olduğunu hareketle bu konuda çalışmalar yürütüyoruz ve bu belediyenin durumunda destekliyorduk yani suyun Çeşmedin içilmesi hı hı. durumu gerçekten Bursa için çok değerli bir durumdu. Evet. E, fakat e, en son e, Haziran e, Mayıs ayının son günü e, gazetede bir haber yayınlandı. Bu yaya, yayınlanan haberde de e, Doğancı su havzasını besleyen su kaynaklarının üzerinde e, bazı fosyletik çukurlarının, fosyletik e, kanallarının, hı hı. E, derelere aktığı yönünde bir haberler çıktı. Evet. Ee, aslında bu çok fazla yer almadı basında. Yani bir iki e, kanal dışında, bir iki e, medya organı dışında çok da fazla yer almadı. Çünkü seçim atmosferi daha farklı şeyleri de ...aslında meydana getiriyordu ee, ...ama biz bu konuda... ...hemen zaten daha haberin alınması... ...artısının 30 Mayıs'ta... ...böyle bir haber çıkmıştı... ...31 Mayıs'ta hemen... ...internet üzerinden, BİMER üzerinden... ...Büyükşehir Belediyesi'nde bir... E, ...bilgi edinme dilekçesiyle ...başvurarak e, durumun... ...açıklaşık konuşturulmasını ve bize... E, ...sorularımızın yanıtlanmasını... ...istedik. Cevap Hı. geldi Beniz mi peki? Gelmedi. Ha, gelmedi. gelmedi evet, henüz Hı. gelmedi ama belediye e, bu yayın üzerine tabii ki bir e, yani basında çıkan bu haberler üzerine bir e, yayın yapmak zorunda kaldı. 2 Haziran tarihinde oldu. bir basın açıklaması yapmış yanılmıyorsak değil e, mi? Aslında bir basın açıklaması değil teknik rapor diye bir Hı. yani ilginç bir şekilde e, verildi yani aslında işin e, garip tarafı şimdi bu e, videolarda gerçekten e, suyun kirletildiği konusunda çok e, bir belirgin, çok net e, kaynaklı e, görüntüler yer almasına rağmen hmm. e, belediye e, bu raporun en baştaki e, paragrafında bu olayın durumun asılsız olduğunu iddia hmm. ediyor. Hmm. Yani suyun kirletilmediğini iddia ediyor ya da bu doğru değildir demek istiyor. E, yalnız şurada şu çok önemli bir konu, bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu e, bu gibi haberler aslında e, su kaynaklarının olduğu hemen her yerde, yani suyun e, değerler yer, olduğu her yerde, suyun çeşmeden içildiği her yerde yapılıyor. ve Bunun aslında başka şeyleri de hizmet ediyor. Özellikle evet, başka bir işlevi de var sulara. değil mi? Yani bunun... Evet, evet. E, şişelenmiş ambalajlı sulara e, insanların yönlendirilmesi şeklinde de yapılabiliyor. E, musluktaki bu... suya güvensizliği arttırma ve ambalajlı evet. suya e, vatandaşların yönelmesini sağlamak amacıyla da çok yaygın bir biçimde uygulanan bir yöntem. Evet, evet, evet aynen öyle. Ee, yani bu noktada e, dinleyicilerimizin e, çok e, hani değerli bilgilerini bu noktada da özellikle e, yoğunlaşmalarını e, istiyorum ki e, yani bunun bir, böyle bir durumun e, işte damacını su almaya, şişelenmiş su almaya yönelik bir e, e, bundan sonraki e, işte davranışları getirmemesi gerekiyor. Aksine evet. bizim yapmamız gereken bu aşamada bizim suyumuz niye böyle hani tamam temizleniyor da evet temiz olabilir belki ama yani niye o zaman siz su kaynaklarını yeterli derecede korumuyorsunuz deyip bunun mücadelesine girişmek ve bunun gerçekten olması gerektiği hale gelmesini sağlamak. Evet, ee, Biz de bu noktadan hareket ediyoruz zaten şu anda Hı -hı. Evet çok doğru bir noktada olduğumuzu <gülüyor> <gülüyor> size katıldığımızı ifade edelim öncelikle Biraz e, Caner Bey e, meselenin özüne e, inmeye çalışacak olursak bu teknik gelişme ya da işte görüntülere yansıyan Kirliliğin nedenini şimdi e, Buzki'nin yaptığı açıklamalardan anlaşılan o ki e, işte koruma bölgesinde su havzası içerisinde koruma bölgesi içerisindeki köylerin e, foseptik atıklarının e, toplanabilmesi için bir ihale gerçekleştirildiği söyleniyor. Bu 2009 yılından beri ama 2009 yılından beri bu ihalenin şartlarının hafifletilmesi ya da yerine getirilmemesi meselesi. Gündemde. E, evet. Bunlar hakkında biraz e, daha detaylı bir biçimde konuşabilir miyiz? Neden e, aslında bu görüntüler ortaya çıktı? Bu verilerden biraz daha rahat bir biçimde anlaşılacak gibi. Evet. Şimdi aslında ben e, olayın içine hani, şey girip de incelediğim zaman e, olayın biraz farklı nokta olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle... Bu Bursa Kent Merkezine uzak hatta bazı köylerin hani bazı mezra değilim artık yani yerlerin de yolun bile olmadığı noktalar yani Uludağ'ın daha üst noktalarında suyun kaynak olarak çıktığı yerin hemen altında başlayıp işte sıralanan köylerden bahsediliyor. Ee, bu köylerin e, normalde aslında eskiden beri bir sofrasöptik çukurları var ve bu patosöptik çukurlarında biriken sular e, vidanjörlerle çekilip e, buradaki arıtma tesislerine getiriliyor ve burada e, işte atıkların e, işte gerekli işlemlerin yapılması sağlanıyordu ama. 2009 yılından sonra tabii biz bunu bilmiyoruz ancak o e, belediye meclisi üyesinin e, açıklamasını işte 30 Mayıs'ta e, basına yaptığı açıklamayla e, öğreniyoruz. E, 2009 yılından sonra bir, bunda ciddi bir düş e, gerçekleşmiş ve e, şimdi e, belediyenin açıklamasına da baktığım zaman ee, aslında e, miktar olarak vermiyor e, hı hı. işte şeyi e, diyelim ki e, toplanan suyu sefer sayısı olarak e, veriyor. Ama burada sefer sayısının vermesinde de ki bazı bir, bir, bir hile olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bu seferlerde toplanacak e, işte e, suyun metreküp bakımından e, küçük olduğunu ıı, iddia ediyordu ıı, bu rapor ıı, ortaya çıkartılan raporda ve dolayısıyla toplam hacim olarak küçük bir değeri suyun taşındı. Şimdi Hı -hı. aslında ıı, videoları falan incelediğimizde ve ıı, orayı ıı, Balıha'da ben cumartesi günü gitmek istiyordum e, bu hani incelemek için oraya oraya gitmek istedim e, evet, ama yoğun yavaşlediğine gidemedim. Hani bir de sel oldu değil de mi Bursa'da bu arada bir de sel evet. de yaşandı evet. Evet, Hı -hı. evet. Bugün bir sel de yaşandı, Hı -hı. E, ciddi yağış aldı ve gidemedim. E, ama hani en yakın zamanda gidip e, onu da incelemek istiyorum. Biz zaten aynı zamanda dağcılık e, da hani yapan dağcılık e, kulübümüz de var, e, fotoğrafçılık kulübümüz de var. Yani her çeşit alanda insanların çevre ve doğa e, şeylerini e, yakalayarak onları işte daha e, çevreci, daha e, çevreyle uyumlu bir yaşama, e, doğa ile uyumlu bir yaşama sevk etmek için hı hı. Ee, yollarımızın arasında yer alıyor bu kulüpler. İşte dağcılık kulübümüzle birlikte yani bir ekip çıkartıp orada bir inceleme yapmak istiyorum. Ve gerekli e, fotoğrafları videolar daha net olarak göreceğim. Ama videolarda gördüğümüz kadarıyla çok gerçekten ciddi e, şeyler var. Yani e, bir e, foseptik çukuru dediğimiz küçük basit bir çukurdan bahsetmiyorum. Yani e, yaklaşık bir e, büyük e, salon yani büyükçe bir solon görünümde olan bir e, alan ve bu alan içinde e, işte biriktiriliyor su aslında normalde buradan suyun çekilmesi lazım hı hı. ama e, alt tarafında su e, derinmiş bir noktasında bu e, beton e, duvarın hı hı. oradan hemen yakınındaki dereye akıyor sular hı hı. zaten işin kötü tarafı bu e, fosep çukurlarının ee, bu derelere yakın yerde inşa edilmesi, hı hı. yine görüntülerde bir başka e, nokta da e, boru olarak yani bu şeylerde de görürüz e, normal asfaltlarda kanalizasyon kapakları vardır. Evet. O kanalizasyon hı hı. türünden kapakların hemen yanında e, pisliğin uçkülküyle bir şeye doğru e, deriye doğru aktığı gözüküyor. Evet. Yani hı hı. bu gibi kanalizasyon, hani su iç, içme suyu sağlayan bir devrinin yanından kanalizasyon akıtının e, kanallarının geçirilmesi ya da e, fosreptik çukurlarının yapılması fosreptik e, alanının yapılması zaten yanlış bir şey. Evet, ve kanunlara hmm. da aykırı bir şey. Evet, evet. Yani hı hı. bu çok ilginç ve belediye yani bunu kabul etmiyor ama şu çok önemli ki hani diyor ki bizim altı tane köy diyor zaten diyor işte yeni kanunla birlikte bize geldi diyor yani bizim sınırlarımız içine girdi diyor ama şimdi bunu bunun gerektirmeli bu ki Bursa Su Kanalizasyon İşleri İdaresi zaten yetki bakımından kendi alanı içinde olsa da olmasa da e, belediye sınırları içinde olsa da olmasa da sağ hafızasını korumakla yükümlüdür. Evet, Geçmişte Hı -hı. de öyleydi. Yani bu Hı -hı. kanunla yeni belediyeler kanunuyla olan bir şey değil. Ve Hı -hı. bunu her zaman yapmak zorundadır. Yani eksiksiz her zaman değerli ve e, bunun e, sorunsuz hale olmak zorundadır. Ama ne yazık ki e, böyle olmadı, olmamış ve böyle bir durum ortaya çıkmış. Ama Hı -hı. tabii ki bunun çözümü tekrar söylüyorum şey değil işte şişelenmiş ambalajlar evet. sulara yönelmek hı hı. değil tam tersi temiz e, su talep e, edebilmek mücadele ederek yeniden hı hı. çeşmemizden içilebilecek yine de suyun akmasını sağlamak bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Hı -hı. Nilüfer Belediyesi ayrıca diğer belediyeler, ilçe belediyelerinden bahsediyorum. Hı -hı. Bursa merkez ilçe belediyelerinden Nilüfer Belediyesi eksiksiz sürekli su kontrolleri yapar. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin dışında ya da e, sağlıkla e, ilgili devlet kurumlarının dışında. Ayrıca kendi su kontrolleri yapar ve e, o işlerin başındaki labrutar e, e, sorumlusunu da çok hep tanırım. Onunla da görüştüm. Yani şunu çok net olarak söyledi. Bizim yaptığımız ölçümlerde dedi. E, biz e, herhangi bir sorunla yaşamadık. Yani herhangi bir sudan kaynaklı, kolibasili ya da insanlara zararlı gelebilecek bir e, e, zarardan bahsetmedi. Yani bunu bulmadık dedi. Geçmiş önelik tekrar araştırdım dedi. Ama böyle bir şey görmedik dedi. Bu Hı. da tabii ki ile ilgili. Yani sonuçta su olduğu gibi oraya gelmiyor. Ee, hı hı. arıtma tesisine gidiyor. Arıtma tesisinde tabii filtreasyon işlemlerinden sonra geçirdikten sonra demek ki içinebilecek suyumuz hala var. Evet, Ama bu tabii evet. ki şu demek değil. Bu su aldırın demek ki. Tabii ki koruyacağız. Aynen öyle. Bir iki şey söylemek istiyorum burada. Şimdi bu koruma meselesinde aslında ne kadar geri noktaya savrulduğumuzu gösteriyor bu. İhaleden bahsediyoruz programın başından beri. Orada ne kimi sayısal veriler var. 2009 yılında işte bu foset toplanmasına ve arıtma bölgelerine iletilmesine ilişkin olarak belirlenen kriterler var. Demişler ki ihale şartnamesi içerisinde 15 metre küp, kapasiteli 4 tane vidanjör e, 270 günlük ihale süresince 3700 sefer yapılacak yap, yapması gerekiyor diye ihale bağlamışlar şartnamenin içerisinde bunlar var. Daha ile sonraki yıllarda yapılan e, ihale yenilemesi diyelim bilemiyorum tam detayını ama 2011 yılı içerisinde bu sefer e, vidanjör sayısı 4'ten 2'ye düşürülmüş. Ee, ama sefer sayısı belirtilmemiş. Ee, 2013 yılına gelindiğinde vidanjör sayısı bire indirilmiş. Kapasitesi 10 metre küpe indirilmiş. Ve yine sefer sayısı belirtilmemiş. Bu işte koruma tedbirlerinin geriye itilmesinin e, sonuçları ya da teknik altyapısı diyebiliriz. Bu noktada e, mesele büyüyor zaten. Bunları aslında 2009 ki nüfus e, artıyor kutluyor. E, kapasiteyi arttırmamız gerekir derken ...3 yoğunluk e, evet, bir şehir oldu artık Bursa. Üş, evet. Üstlerine hmm. düşen görevleri hmm. ye, yerine getirmiyorlar. Bizim talebimiz evet bunların hmm. sayısını arttırın, sefer sayısını arttırın demek. Bir bu evet. bir ikincisi ise program öncesinde de konuşuyorduk Akgün'den. Arıtma tesislerinin yeterli olması durumunda, e, işlevsel olması durumunda ve kapasitesinin gelişmiş olması durumunda bu e, e, foseptik mi diyelim e, lağım suyunun da temizlenmesi söz Hı -hı. konusu yani ha, halka e, ya da vatandaşa yönelik hani e, sağlık problemlerini yaratmayacak arıtma evet. tesisleri var. Yani hepsini birden talep ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki musluktan su içmek hem e, ekonomik hem de ekolojik maliyet açısından e, gerekli. Hı -hı. E, bu yüzden bunu talep ediyoruz. Bunları yaparsanız biz musluklarımızdan Hı -hı. güvenli, temiz, kaliteli e, suya ulaşabileceğiz ve bu hem su varlıklarını korumak açısından hem de insan haklarını korumak açısından tek yol diye evet, <gülüyor> söylemiş oluyoruz. De yani evet Dediğiniz gibi. Çünkü bunun bir başka yolu tarzını düşünürsek, eğer çeşmelerimizden yani su içmesi değil de kullanma suyu denen bir su evet, akmaya başlarsa, su, o zaman zaten hani su şirketten içmeyin. E, su içmek çok lüks bir e, durum haline gelebilir. Evet. Yani suyun fiyatı çok yüksek, aşırı derecede artabilir. Sadece de şişlenmiş e, ambalajlı su içme durumunda kalırsak. Yani Hı -hı. bu onun sigortasıdır. Hani tabii ki vatandaş yani kendi sağlığını düşünerek e, işte diyelim ki ambalajlı sulara yöneliyor ama ben bunun da doğru olduğunu inanıyorum. Çünkü bizim yaptığımız çok fazla sayıda araştırma, aslında ambalajlı suyun hiçbirinin sağlıklı olmadığını. Hı -hı ortaya çıkartıyor. Evet defalarca başta, skandallar oldu evet. zaten Caner Bey. Bütün Türkiye çapında evet. da yani pek çok suyun aslında yeterince temiz olmadığı ambalajlı suların ortaya defalarca Hı -hı. çıktı. Tabii ki yani bu damacının boyutunda genelde araştırıyor. Aslında hepsi evet. için şey. Artı şeyde. 4 derece Genel, hani o hem suyun en yoğun olduğu haldir, hem de hmm. e, koribasil yani ya da e, organik maddenin üreyebilmesi için e, üre, üreme, üreyemediği bir durumdur. Artı 4 dereceyi koruyun, korunamıyor hiçbir zaman e, ambalaj evet. siz ne kadar temiz doldursanız olur, ne kadar temiz yaparsanız yapın illaki orada e, bakteri ve direktli e, balisiller üreyebiliyor ve bu aslında sağlıklı iç, içtiğiniz su e, diye düşünerek içtiğiniz su aslında sağlıksız hale geliyor ya da evet. belki e, sim kullandığı sistemler işte suyu şeyden e, damacadan alan sistemler e, yeterince temizlenmiyor Yani benim bir arkadaşım vardı e, 15 günde bir e, temiz, bir sağlık kuruluşunda çalışıyordu ve kendi laboratuvardaydı 15 günde bir e, bu işte e, su e, e, nelerler sebillerinin temizletiği yani sıcak bir evet. deterjanlı su ile halde 15 gün sonra yani normal belirtilen değerlerin çok üzerinde bas işte organik maddeler bulduğunu bana söylemişti. Evet, yani diyorsun. aslında daha sağlıklı bir su içilmiyor amaralı su içilirken. Evet. Bunu da haklısınız. bilmek lazım. Kesinlikle. Şimdi zaten program başında da söyledik biz. Sadece burada hani foseptiklerle ilgili bir sorun yaşanmıyor. Bursa'nın suyla ilgili pek çok problemi var. Ambalajda sudan epeyce bir bahsettik. Ee, şeyi de merak ediyoruz hani Uludağ etrafında herhalde oldukça fazla su şirketi var değil mi? Benim bildiğim Doğru, kadarıyla. Artık. Orada neler Şu oluyor söyleyeyim. peki Caner Bey? Ne gibi sorunlar yaşanmakta? Kısaca Şimdi aslında e, çok önemli bir durumu hakikaten yani bizim e, kanayan yaramız. Öyle diyeyim ben. E, çünkü Bursa biz doğradır kurduğumuzdan beri. Uğul Dağı konusu bizim için önemli konuydu. Uğul'da Hı. Milli Park olarak kalsın e, söz konuyla çok sayıda etkinlikler yaptık. Şimdi aslında Milli Park olarak kalmasının bir yanında işte yapılaşmalar hani Milli Park Hı. kanunlarına aykırı yapılaşmalar yer alırken diğer yanında Milli Park'ın işte e, aslında kendi doğalına bırakılan e, işte bütün kaynakları kendi doğalına bırakılması gereken e, halinin sömürülmesi durumda söz konusuydu. Ki, bunun başında da su geliyordu. Evet. Şimdi öyle bir şey düşündük. Uludağ'da hiç ayak basmayan, yani insanların görmediği çok uzak noktalarda, işte zirveye yakın noktalarda su şirketleri bir milli parkları içinde. Bu arada. Hı hı. E, su şirketleri kaptaş tescil yapmışlar. Yani bir, bir e, yüksek bir e, bayır düşünün. O bayırı işte getirmişler, e, kazmışlar. Kazdıkları zaman zaten bunlar artık bir yöntemleri var öyle bir çeşitli yöntemleri var. Yani suyunlardan geçtiğinde medüllerlar. Yani Hı -hı. çok yüksek miktarda su çıkıyor gerçekten kazdıkları yerden Hı -hı. ve o suyu işte kaptaj içine alıp onu borulayarak aşağı indiriyorlar. Ve bir yerde yani işte 20-30-40 yani çeşitli çeşitli kaptaj tesisleri var böyle bölgesel olarak ayrı ayrı noktalara kurulmuş ve biz burada bunların incelemelerini araştırmalarını yaptık. Şimdi aslında yasal olarak bu Şöyle bir durum söz konusu. Bir kere maddi olarak başta başlayayım çünkü maddiyat e, belki bu çok çelişkili rakımlarca. E, Bursa Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi e, yıllık e, raporlarında verdiği e, işte su şirketlerinden aldığı e, miktarı da yazıyor. Hani hı hı. su şirketlerinden şu kadar su e, tahsil ettik ve karşılığında hı hı. şu kadar para aldık. Şimdi aslında. Çok basit bir şey. Yani bunu bunu böldüğünüz zaman elde edilen rakam. Ee, yine kaç oldu tahmin edersiniz. Yani bir litre su için konuşuyorum. Evet ne kadarmış? Bir kuruş bile değil. Bir, bir kuruş, kuruş bile kuruş bir şey değil bölüm. ama bize satarken yarım litresi evet. bir liradan alıyoruz bazı yerlerde. Evet evet evet. evet. Yani bir kuruş bile değil. Bir Yüzlerce kuruş kez bölüm. kar ediyorlar daha da fazla. Evet, hatta. evet, evet. yani bu kadar, bu kadar küçük bir değere aldı. Kaldı ki şöyle bir şey. Yani ilginç yönetmelikler var. Bakın. Diyor ki e, su kaptar işte e, debi belirlenirken e, suyun e, işte e, Temmuz'da Eylül dönemi arasındaki su e, işte debisi esas alınır dünya diyor. Peki bu ne demektir? Suyun en az e olduğu zamandır bu. Evet. Suyun evet. en az ihtiyacı olduğu zaman ekosistemi. Bu hasatı evet. dediğimiz dönem Eylül den Nisan arası. Evet. Yani hmm. suyun bol olduğu dönem ya da en az olduğu dönemde su debi belirleniyor ve o debi üzerinden ölçülen rakamla bu para alınıyor. Aslında çok hmm. daha fazlası oluyor yani oradan Kaldı ki evet. bir de şu var, kanunem <gülüyor> e, bu kaptaş değilsizlerinin e, aldıkları suyun yüzde yirmi doğaya bırakmaklara gerekiyor. Can suyu olarak. Can, hmm. Yani e, kaptaş değilsizlerinde bu borular var. Ama hmm. bakıyorsunuz içeride Kulağınızı da yiyorsunuz böyle yani öyle bir testler ki fotoğrafını keşke bir TV programı olsaydı gösterebilseydik. Evet. Yani ilginç. Dağın bir noktasındasınız. Yani en yakın e, yerleşim ya da bileyim, yola 20 km uzaktasınız belki. Evet. E, ve bu noktada böyle e, işte üzerinde bir tesis düştüğünde yaklaşık bir oda büyüklüğünde. ya kapısı çelik kapılı. E, içinden su sesi geliyor. Üst tarafında bir tane direk var. Direkt, direğin üstünde dört tarafa yönelmiş kamera var. Evet, şey yani. Ee, ve üzerinde bir tane güneş paneli var. Ee, Hı -hı. Bir de anten var. <gülüyor> yani her bir teziz ve etrafla bakıyorsunuz, birçok tesis görüyorsunuz, böyle bir, bir kaptaş tesis, bu şekilde gözleniyor ve e, her an ne olduğu e, kaydediliyor. Hı -hı. E, ve bu su e, işte şeyde, yani Uludağ zirveye en yakın noktası. Evet. Yani en korunması gereken yerlerden bahsediyorsunuz evet. ama oralarda su çekiliyor. Cener Bey maalesef programımızın sonuna doğru geliyoruz o yüzden bir Öyle iki ne? cümleyle toparlayıp Allah. maalesef biz, bitirmek zorundayız. Biz, biz daha sonra yine sizinden e, ambalajlı sular üzerine program yapalım, ee, ona da hesleri e, ayrıca dile <gülüyor> evet. getiririz. Ama evet. genel olarak evet biraz toparlayabilirsek bir iki dakika içerisinde programı bitirmek bir zorundayız. Bir daha şarkı şarkıma geçmiş. Evet. Maalesef Anlamadım gerçekten. Evet. İki cümleyle alalım sizden. Yani ne, nedir mesele diye? Ne yapılması gerekir? Yani su aslında suyun e, meselesi insan hakkıdır. Ve e, bizim savunduğumuz görüş e, suyun çeşmeden akması ve hatta ee, işte belli bir e, miktar belirlenerek ki bu 10 metreküp olabilir diyelim ki insanlara bunu ücretsiz olarak verilmesi ki bunu Dikile Belediyesi Başkanı, Eski Belediye Başkanı yapmıştı biliyorsunuz. Hı hı. E, Belediyesi e, yani ücretsiz şey. olarak verilmesi e, ve insanların e, yani suyun e, damancana ya da şirremiş su olarak aldıklarını daha sağlıklı bir su almadıklarını bilmeme, bilmeleri gerekiyor. Aynı zamanda bir de şeyi söylemek lazım. Evet, onun durmadık üzerinde ama e, duramayacağız bu, maalesef programımız bitmek üzere çünkü. Tabii. Evet. Filtrasyon Hı -hı. sistemleri için özellikleceğim. Evde filtrasyon sistemleri çok yararlı olmadı. bir süre sonra Zararlı evet. hare geldiğinde özellikle belirtmek lazım ama tabi evet. zamanımız yetmiyor. Hı hı. O yüzden çeşmeden sağlıklı su içmeyi her zaman talep etmek en de en yapılacak hı. kolay şeylerde Çok evet. güzel söylediniz. Çok teşekkürler Peki. katıldığınız için. Evet teşekkür ediyoruz Cener Bey. Şimdi programımız tabii bitmeden önce Karmate ile veda edelim. Sular akar doldurur. Yapsana, bir yeminçuk yapsana, da. sen benim oldunuz, sen benim oldunuz. Bir yeminçuk yapsana, bir yeminçuk yapsana da, sen benim oldun.